Hamil Bey kardeşimiz aşağı yukarı vakfın 20 senedir yetiştirdiği talebeler, ettiği fukara yardımlar, bunları hülasa etti. Ben de vakıfdan bir iki tane hatıra anlatmak istiyorum. Bu 20 senin içinde vuku bulmuş bir iki hatırayı anlatmak istiyorum. Bilhassa burada ayet kerimi de sen onları simalarından tanırsın bu Cenab-ı Demek ki simadan tanımanın bir meslek haline gelmesi lazım. Bir felçli aile vardı, bir oğlu vardı, bu oğlu üniversite okurken felç oluyor. Bu hanım da bütün istikbalini bu felçli olan oğluna dikmişti. Okuyacak, kazanacak, bir ekmeği paylaşıp bunu okuturacağım ben, sonra bana bakacak. Ve bunu bir vakıfdan maaş bağlandı o zamanın şartlarına göre, az bir maaş. Bir gün bu anne geldi, dedi ki oğlum dedi vefat etti dedi sizden aldığım dedi son maaşta dedi oğlumun cenazesini kaldırdım dedi. Artı benim bir kuru başım var hayatta dedi. Onu nereye olsa ben taşırım dedi. Siz dedi benim durumda olanların başkasına bunu hediye edin dedi. Bir Müslüman gönlü. Nasıl müstali? Hollandalı bir muhtedi bir aile vardı. Kocası Türk'tü. Kocası vefat etti. Hatta orada bir mektep de açmıştı Hollanda'da. Onun ailesine biz gece gizli yardım gönderiyorduk. Erzak ve et gönderiyorduk. Hatta çocuklarını kemik suyuyla besliyorum diye. O zaman kocası yazmış. Sonra kocası vefat etti. Ve bu hanım da bir müddet sonra bize bir mektup yazdı. Efendim dedi şimdiye kadar ihsan ve ikram ettiniz. Artık ben İngilizce dersi veriyorum. Çocuklarım büyüdü ve kocamın da borçlarını ödedim. Bundan sonra benim ihtiyacım kalmadı. Teşekkür ederim. Bundan sonra benim eski halimde olanlara verin. Yani şu gök kubbenin altında neler gizli. İşte sen onları simalarından tanırsın. Yani o simaları bulup verebilme. Bir emri ilahi. Bir gün yine vakıftaydım. Yetiştirme yurdundan bir hanım geldi. Belki 25-30 yaşında vardı yoktu. İki tane çocuğu vardı yanında. Ben dedi, yetiştirme yurdunda beni büyüttüler dedi. Evlendim dedi. Maalesef de başımda kimse yok dedi. Adam da bıraktı gitti. Şu iki çocuk benim başımda dedi. Hocam dedi, ben dedi, siz benim babam yerindesiniz dedi. Babam olarak size soruyorum. Ben bir genç kadınım dedi. Benim dedi, bu kapıdan baş geçecek bir kapım var mı dedi. Altın Altınolun söz olan mecmuasında... Hüdayi'nin Ziyafet Sofrazı'nda bir hikayemiz çıkıyor. Ve bu hikayenin kahramanlarından bir Abdülkadir Efendiydi. Geçen sene vefat etti. Bunun durumunu kısaca şey yapayım. Tam Ramazan'da iftar vakti tam cemaat iftar edecek ufacık bir soframızda orada. Ben o zaman yoktum. Olan arkadaşlar anlatıyor. İki serhoş birbirine baston şeklinde vakfa geliyorlar. Salona giriyorlar. Cemaatten bir kısmı diyor ki, mübarek bir günde, mübarek bir anda ağzı kokulu şu iki sarhoşu kovalım diyorlar. Cemaatten biri de diyor ki, bugün diyor Allah'ın iki aç kulu geldi bugün kapımıza. Bunu o tarafını görmeyelim, günaha kızalım fakat günahı günahkara taşıttırmayalım. Kanadı kırık iki kuş geldi, bunu alalım diyorlar, oturttura iftar sofrasını. İşte bunlardan biri sonra bir gıpta edecek bir hayat yaşadı. Tuttu caminin altına yerleşti. O zaman caminin adı bir parabeydi. Akrepler, makrepler vardı. Hatta bir gün dedim ki ona Abdülkadir Efendim huzur yurdu açılacak, demin inşallah rahat edersin. Burada sana zarar veren dedim hayvanlar da var dedim. Yok dedi. Biz onlarla dost olduk artık dedi. Baktım bir öğlendi yemek götürüyordu. Niye dedim yemek andı yemeden? E hocam dedi. Oruçluyum dedi. İftarlığımı götürüyorum dedim. Bir gün hacca gidiyoruz. Uçakta yer kalmadı. Onunla birisi bedel olarak ya bir ikram olarak götürüyordu. Fazla yolcu almışlar. Onu tuttular first class'a, derece bir ulayı bugün Bir gün Medine-i Münevvere'de, Ravza'da gelip kenarda otururdu. Nerede kalıyorsun Abdülkadir Efendi dedim. Hangi otel? neredesin Dedim. Dedi ki, bu de Rasullar otelinden daha güzel bir otel var mı? Dedi. İşte bu hudaî sofrasına hudaî gelen iki sarhoştan bir mazi olarak. Ve Allah'ın kullarına halikin nazarıyla bakabilme. Çünkü bunun müesseseleşmiş şekli oluyor bakıtlar, gerçek bakıtlar. Talebelerden bir iki hatıra anlatayım. Kız Kur'an kurslarımız var. Onları ben zaman zaman da gidiyorum. Derse gidiyorum. Kursumuzun müdürü Ali Bey. Bir gün dedi ki odama girdim dedi. Baktım dedi bir zarf var dedi. Dedim herhalde bir şikayet var. Çocuk şikayet şikayeti söylemiyor. Zarfa yazdı. Mektubu o şeyde attı. Mektubu açtım okudum dedim. Gözlerim doldu ve şu ibare vardı. Hocam biz aidatını veremeyen fukara ailelerin kızlarıyız. Fakat babamızdan aldığımız çok ufak haçlıkları biriktirdik. Ve biz bu vakfı infak ediyoruz. Demek ne kadar insanımız can kurtaran simidi bekliyor. Yine hiç unutmam geçen sene diğer bir kursumuzda bir kız geldi yanıma. 14 15i bir kız. Hocam dedi, ben dedi, hafızlığımı ikmal ettim, hafız oldum dedi. 2-3 tane bir torba verdi. Kızım ne var bu torbada dedim. Hocam de dedi, bana hafızlık cemiyetinde biraz altın verdilerdi. Baktım ufak ufak altınlar. Belki değeri bugün 150 bin lira, 200 bin lira eder etmez. Ufacık ufacık altınlar. Hocam ne olursun, bu azam var, ne olursun bunu kabul edin dedi. Ben de burada hafız oldum dedi. Bu, bu veren altınlar bu kursa aittir dedi. Demek ki 14 yaşında çocuk, 15 yaşında çocuk. Ne kadar bir şefkat bekliyor bir bunun karşısında bir bizim mesuliyetimiz kıyamet gün nasıl olacak? <gülüyor> Cenab-ı Hak bizi iki şey üzerinde bildiriyor. Kat efla menzekka iç alemimizi terbiye etmek. Ve bu terbiye ettiğimiz iç alemimizle sizi insanlar azdan çıkıyor, en hayırlı ümmetisiniz. Mağrufu emreder, mükerrer nehye edersiniz. Demek ki vazifemiz kendimizi inşa etmek ve bu şekilde Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın kullarını tevzi edebilmektir. Hatiralar çok. Bir hatirayı dinlarki dedim, 1992 senesinde bir kış günü Kafkasların Eseğinden bir abimiz geldi. Allah razı olsun. Kendisi içimizde şimdi. Dedi ki bağırı yanık. Bir İslam'ı dert etmiş. Bir dertli bir gönül geldi. Dertli bir insan geldi. Allah Resulü diyor ki dedi sallallahu aleyhi ve sellem komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor. Biz 70 senenin manevi açlarıyız. 70 sene bir manevi açlıktan geçtik. Siz ise bize göre çok toksunuz. Ne olursun gelin bize dini infak edin. Allah'ın dinini anlatın, tebliğ edin. Ve o şekilde bir Orta Asya'da bir kapımız açıldı. Bugün elhamdülillah Kamil izah ettiği gibi sayısız talebeler geldi. Sayısız talebeler buradan oraya gitti. O dini en güzel şekliyle orada izah ediyorlar. Bugün müesseseler kurdular. Ve orada manevi olarak da buranın kültürünü, buranın bayrağını taşıyorlar. Canlı bayrağını taşıyorlar.